profondaki hayalet Yanlış mesaj İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Ben mikrofondaki hayalet. Yağmurlu ve rüzgarlı bir havada iki arkadaş bir gece bardan çıkmış, yürüyerek eve dönüyorlarmış. Yarım akıllı olan, diğer arkadaşına biraz macera olur eğleniriz düşüncesiyle ilerideki mezarlığa girip kestirmeden gitmeyi önermiş diğeri de sazanya hemen kabul etmiş. Mezarlığın içine girmişler ve yürümeye başlamışlar. Çok derinden tak tak diye garip sesler gelmeye başlamış biraz sonra. İki arkadaş bir taraftan tırsarak bir taraftan da Tırstıklarını birbirlerine belli etmeyerek yürümeye devam etmişler ama Bu korku ses onlar yürüdükçe artıyormuş Epey ilerledikten sonra ilerideki sis bulutunun arkasında bir kıpırtı görmüşler Bizim deniyorlar iyice sinmişler ama Erkek diye leke sürdürmemek adına sis bulutuna doğru yürümeye devam etmişler Derken bir de ne görsünler. İleride mezarın başında duran bir adam elinde çekiçle mezar taşına bir şeyler yazmaya çabalıyor. Rahat bir nefes alan yenik akıllılardan biri, "Ya birader bu saatte çalışılır mı? Biz de seni hayalet sanıp korktuk.'' demiş. Mezar taşıyla uğraşan eleman, Şöyle bir kafasını kaldırıp... ...bizim süzmelere baktıktan sonra... ...adımı yanlış yazmış... ...gerizekalılar demiş... <Gülüyor> <Gülüyor> ...ay... İşte o eleman, o müstesna şahsiyet... ...benim biricik e, Tom hayal Hayalettin oluyor. Bakınız ne kadar şirin şeker bir ekibi var diye mi? <gülüyor> ne be? Ne diye cama vurup duruyorsun Hayalettin? Senden bahsediyoruz burada. Ha? Ha ha ha. Tabii ya, tabii tabii tabii. Yani lafa dalıp geçen haftaki tekno zehirli öykümüzü unuttuk. Sen öylesin. Sen öyle san. Ben sadece olaya biraz adrenalin katmak istedim. Neyse. Ama önce öykümüzü açmasın Ve geri kalanını dinlemeyi ihmal etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Birinin öldürüleceğine dair numarası belli olmayan bir mesaj aldım diyorum. işte bu yüzden sizden yardım istiyorum ya mesajı yollayan telefonun numarası görünmüyordu bu mesajlar tam olarak saat kaçta telefonuma geldi? neredeyse 5-10 dakika oluyor bu kötü işte neden? çünkü Çünkü telefonunuza yönlenen bu mesajlar devam ediyorsa numaraya erişme şansımız var demektir. Fakat mesajlaşma devam etmiyorsa o zaman işimiz çok güç. Valla bu katilin müşterisiyle mesajlaştığını ya da birbirlerini çaldırdıklarını hiç sanmıyorum beyefendi. Aman Allah'ım kötü bir şaka olmalı bu. Sizi anlıyorum efendim ama ne yazık ki şu an yapabileceğim bir şey yok. Polisi durumdan haberdar ettiniz mi? Hayır ama şimdi onları arayacağım. Anlıyorum. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı Fatma? Yok efendim yok. Yoksa sizler sadece belli sözleri kullanabilen yeni nesil robotlar mısınız? İyi geceler. İnanamıyorum. Bu insanlar çıldırmış olmalı. Nerede kaldı duyarlılığımız, insanlığımız? Sakin Cem, bu arabanın düzeleceği yok. Bana da öyle geliyor. Seni şu tamirciyi arayalım hadi. Tamam, bir saniye. Allah Allah. Ne oldu? Bu gece gerçekten bir şanssızlık var ya, hadi hayırlısı. Ne oldu ya? Daha ne olsun? Cep telefonumu iş yerinde unutmuşum. Ay Allah, şimdi Necla da merak etmiştir Sıkılma sıkılma, benim telefonla ararız ama sen önce evi ara da durumu bildir, meraklanmasınlar. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Alo? Necla, merhaba hayatım. Aa, yok, yok ben de seni bu yüzden aradım. Evet, sorma ya. Telefonu iş yerinde unutmuşum. Sağ olsun Ruhi beni bırakıyordu ama onun da arabası bozuldu. Evet canım. Tabii, yani ben biraz gecikebilirim, haberin olsun. Tamam canım, tamam görüşürüz. İşim birinci kısmı bitti. Şimdi benim tamirciyi aradık mı rahatlarız. İyi olur, iyi olur. Ben de Fatma'ya güzel bir çiçek siparişi vermiştim. Onu da alırız. Tamam. Bir saniye Ruhi. Alo? Alo? Hay Allah yarabbim. ya. Yine ne oldu Cem? İnanmayacaksın ama. Telefonun şarjı bitti. Gerçekten garip bir gece. Ya şanssızlıklar bir türlü bırakmıyor yakamızı. Hadi gel arabayı burada kilitleyip evlerimize gidelim en iyisi. Mizağa gerçekten iyi geldi. Galiba en iyisi ruhiyi aramak. Hemen gelir nasıl olsa. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot be reached at moment. Please try again later. Zaten telefonun açık olsa şaşardım. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. ...polisi aramalıyım. Evet, bu işi ancak polis çözer. Alo? 155 mi? İyi geceler, ben polis memuru Halil. Memur bey, iyi geceler. İyi geceler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bakın, bu gece cep telefonuma numarası belli olmayan iki mesaj geldi. Ve mesajlarda bir kadını öldürmekten bahsediyorlardı. Bunun üzerine ben telefon şirketini aradım... Ama frekanslardan kaynaklanan bir hata olduğunu söylediler. Mesajı yollayan numara bulunamadı. Bunun üzerine ben de size aradım. Anlıyorum. Peki mesajda ne yazıyordu? Bir kadının öldürüleceği... kordonda büyük barın arkasında. Gürültü olmaması ve susturucu kullanılması. Bir de bir de mücevherler ve takıların alınması. İş bitince katilin siyah bir araba ile alınacağı yazıyordu olay ne zaman oldu acaba? Neredeyse yarım saat olacak. Ben kiminle görüşüyorum? E, ben Fatma Gülen. Nereden arıyorsunuz Fatma Hanım? İzmir, Alsancak'tan arıyorum. Adresinizi alayım. E, tabii. Evet. Numara 37 Taksim 2 Alsancak. Tamamdır. Durumu araştıracağız Fatma Hanım. Telefon şirketini arayalım önce. Ben aradım Memur Bey. Demin de söylediğim gibi yardımcı olamadılar... Dediğim gibi elimizden geleni yapacağız efendim. İlginiz ve duyarlı yaklaşımınız için teşekkür ederim. Yalnız çok önemli bir nokta var memur bey. Nedir? Cinayetin kordonundaki büyük barın orada işleneceği yazıyordu. Evet. Devam edin lütfen. Benim evimde tarif edilen adrese çok yakın. İşte şimdi durum değişti. Ne gibi? Kurban tanıdığınız biri olabilir mi? Bilemiyorum. Şüphelendiğiniz bir durum var mı Fatma Hanım? Ama bu mesajlar ve cinayetin işleneceği yerin oturduğum yere çok yakın olması ürkütüyor beni. Lütfen bir şeyler yapın Halil Bey. Korkmanıza gerek yok. Kordon oldukça büyük bir yer. Neredeyse yüzlerce bar var. Biraz sakin olun lütfen. Bakın ben tekerlekli sandalyeye mahkum yaşlı biriyim. Eşime de ulaşamıyorum. Henüz gelmedi. Açıkçası ben ben korkuyorum. Eşiniz nerede? Bilginiz var mı? Bilmiyorum. Cep telefonundan arıyorum, ulaşamıyorum. Belki telefonunun şarjı bitmiş. Herhalde öyle olmalı. Aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Bakın, siz içinizi ferah tutun Fatma Hanım. Bu şehirde neredeyse beş dakikada bir suç işleniyor. Siz evinizdesiniz ve oturduğunuz semtte devamlı devriyeler geziyor. Ayrıca bahsettiğiniz mesajlar işlenecek bir cinayet içinde geçerli bir kanıt değil. Tam anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? Belki de iki genç aralarında bir espri yapmışlardı. Yok. Bana pek espri gibi gelmedi Halil Bey. Ayrıca dediğim gibi bahsedilen adres buraya çok yakın. Bana söylemediğiniz başka şeyler de var mıydı mesajda? Yok. Ne gibi? Yani açık bir adresten mi söz ediliyordu? Hayır hayır. Öyle bir şey olsa söylemez miyim? Önce sizi arardım zaten. Bakın Fatma Hanım. Eğer böyle bir şey varsa bize gerçekten yardımcı olursunuz. Ne yazık ki adres yoktu. Ancak evet, belirtilen yer evime çok yakın. Mesajda büyük barın arkasında diyordu ve ben de kordondaki büyük barlardan birinin arkasındaki bloklarda oturuyorum. Bu durumda mesajda bahsi geçen kadın siz mi oluyorsunuz? Ben mi? Lütfen yanlış anlamayın. Mantık yürütmeye çalışıyor. Aman Allah'ım, hayır, kesinlikle ben olamam. Hem niye birileri beni öldürmek istesin ki? Ben kendi halinde yaşayan ve kimseye zararı olmayan bir insanım. Neredeyse zamanımın çoğunu burada geçiriyorum. Sadece gündüzleri bana gelen bir yardımcım var. O nerede şimdi? Raziye mi? E, yarın Ankara'da teyzesinin büyük oğlunun nikahı var. İzin isteyip oraya gitti. Hem bana zarar verecek bir insan da değil. Yıllardır benimle. Peki ya eşiniz? Yanlış anlamayın ama eşinizle aranız nasıl? Yok, yok yok hayır o asla böyle bir şey yapmaz. Ruhi ile kırk yıldır evliyiz ve o beni çok sever. Benim için deli olur. On yıl önce bir kaza geçirdim ve yürüyemiyorum. Bir ona olsun beni yalnız bırakmadı. Evinden işine işinden evine gidip gelir. Gerçi bu aralar biraz kavgalıyız. Ben ara sıra param için benimle beraber acaba diyorum ama... ...psikologum bu türlü düşüncelerin ruh halimden kaynaklandığını söylüyor... Ama biliyorum... Ee, biliyorum biliyorum... Bana hala aşıktır o... O halde tehlikede olan siz değilsiniz demektir... Endişelenecek bir durum yok ortada... Ee, ya mesajda bahsedilen kadın... O ne olacak? <gülüyor> ben onun için endişeleniyorum... Lütfen çok geç olmadan bir şeyler yapın Memur Bey... Emin olun bizzat ben ilgileneceğim bu işle Fatma Hanım... Lütfen siz biraz sakin olun... Panik yapmayın ve dinlenin... Peki siz ne yapacaksınız... Diğer polislere haber verip buradaki polis sayısını artırabilir misiniz? Yani özellikle büyük barların olduğu civarda. Bakın hanımefendi. Size söylediğim gibi elimizden geleni yapacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Sizinle konuştuktan sonra yapacağım ilk iş gerekli yerleri arayıp bu acil durumu bildirmek olacak. Emin olabilirsiniz. Anlıyorum. İnşallah geç kalmazsınız memur bey. İnşallah. Biz de kimsenin zarar görmesini istemeyiz. Sonuçta öncelikli işimiz sizleri korumak ve asayişi sağlamak. Anlıyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler memur bey. İyi geceler Fatma Hanım. Nereden geldi ki bu mesajlar? Bütün huzurum kaçtı. Uf! Nerelerdesin Ruhi? Ruh mu oldun bir adam? Çiçekler gerçekten harika olmuş. Ellerine sağlık vuralım. <gülüyor> ne demek Ruhi abi? lafımı olur. Kural telefonluğu kullanabilir miyim? Benimkinin şarja bitti de. Rica ederim Ruhi abi. Ne demek? Dükkan senin. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Ruhi. Sen misin? Alo. Kim olabilir ki? Allah. Bir de bu eksikti. ...temiz hava iyidir dedik ama... ...rüzgarı hesaba katmadık. Şu pencereyi kapatayım en iyisi. Yaşlıktan nefret ediyorum. Kapansana be mübarek. Takılacak zamanım mı buldun? Dondum burada. Ah, nihayet kapandı. Bakalım şimdi neler olacak. İyi ki kırk yılın başı... ...şöyle güzel bir film izlemek istedim. Alo, alo, Ruhi, sen misin? Alo! Duymuyor herhalde, hay Allah ya. Neyse, ben bir an önce eve gideyim. Abi çay içseydik. Ha, sağ ol, sağ ol, Bural. başka zaman inşallah. Çiçekler için çok teşekkür ederim. İyi geceler abi. Görüşürüz, iyi geceler. Yok, bu böyle olmayacak. Galiba katiller benden şüphelendiler ve numaramı bulup evde yalnız olup olmadığımı kontrol ediyorlar. Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Sakin olmam lazım. E, pencereyi açıp hava alayım. Yok yo olmaz. E, kapanmıyor sonra. Vazgeçtim. Dur dur. En iyisi telefon şirketini aramak. Neredeydi yardım attı numarası? Dada'ım filmlere bakarken gözüm elişmişti. Nerede bunlar? Tamamdır, işte burada. Nasıl yardım destek hattı bu? Açan yok. Şehir delirdim bu gece. İyi geceler, ben Ayhan. Nasıl yardımcı olabilirim? Beyefendi, iyi geceler. Size bu gece neler olduğunu anlatacak değilim. Anlatırsam anlayacağınızı da pek sanmıyorum zaten. Ama benim bir sorunum var. Yardımcı olmaya çalışayım. Sorun nedir efendim? Deminden beri ev telefonum çaldırılıp duruyor. Alo dediğim anda yüzüme kapanıyor. Sizden beni arayan numarayı bulmanızı istiyorum. Telefon numaranızı alabilir miyim? Gene başladık. Efendim? Yok bir şey. Telefon numaram 425-66-00. Fatma Hanım'la mı görüşüyorsun? Evet benim Fatma. Fatma Gülen. Ama bu gece ağlıyor Üzgünüm efendim. Sistemde bir sorun var. E, aşırı yağmur dijital hatları tespit etmemizi güçleştiriyor. Telefonunuz iki defa kısa aralıklarla aranmış. Evet, bu doğru. Peki arayan numarayı görebiliyor musunuz Ayhan Bey? E, ne yazık ki şu an bu mümkün değil Fatma Hanım. Ana sistemimizden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bakın anlamıyorsunuz. Hayati bir durum söz konusu burada. E, anlıyorum efendim ama elimden gelen bir şey yok. Telefonunuz bizde kayıp. Ben tekrar bakacağım. Eğer numarayı bulabilirsem size dönerim. Aman dönmeyin kardeşim dönmeyin. E bakın Fatma Hanım işimiz size yardımcı olmak ama şansınıza sistemde bir problem yaşanıyor. Türkçeyi de katlettiniz zaten. En iyisi olduğunuz yerde kalın. Ayy, nasıl yardım destek attı bu anlamadım. Ne yardım ediyorsunuz ne de destek oluyorsunuz. Kesin beni kontrol ediyorlar. Aman Allah'ım. Ben kime ne yaptım ki? Neden beni öldürmek istesinler? Allah'ım Allah yardım et bana. Çıldırmak üzereyim. Sakin olmam lazım. İyi Neredeyse on dakika oldu arayan soran yok Bir de Ruhi telefonunu açsa ya Ya da eve gelse iyi olacak Alo Alo Alo kimsiniz Alo Sesim geliyor mu e, Geliyor kiminle görüşüyorum ben yardım destek hattından Ayhan. Fatma Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Buyurun Ayhan Bey. Size iyi bir haberim var Fatma Hanım. Evimi arayan numarayı buldunuz mu? Evet Fatma Hanım. Sistemimiz kısmen düzeldi. Biz de sizi arayan numarayı bulduk. Söyler misiniz lütfen? Numarayı söylemem yasak efendim. Neden? Çünkü bize mahkeme tarafından alınmış bir karar yollamanız gerek. Bunu söylemek için mi aradınız beni Ayhan Bey? Hayır efendim. Numarayı veremiyoruz. Ama eviniz yakın bir yerdeki telefon kulübelerinin birinden aranmış. Eğer sizi biraz rahatlatacaksa bunu söylemek istedim. Şey... ...doğrusu böyle bir davranış beklemiyordum. Çok teşekkür ederim Ayhan Bey. Gerçekten sağ olun. <gülüyor> Rica ederim Fatma Hanım. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Ee, yok hayır sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Demek ki buraya yakın bir yerden arıyorlar. Geliyorlar galiba... Ne yapacağım? İyice sıkıştım. Oh. Alo. Alo. Kim olduğunu biliyorum. Beni arayıp eziyet çektireceğine konuşsana. Kim tarafından öldürüleceğimi bileyim. Alo. Konuşsana. Konuş diyorum. Konuşmasan da olur. Beni öldüremeyeceksiniz. Polisi arıyorum. Alo. Alo. Şimdi istediğin kadar çaldırabilirsin alçak herif. Açmayacağım telefonunu. Açmayacağım o telefonu. İstediğin kadar ara. Açmayacağım. 155 mi? Halil Bey'le görüşmek istiyorum. Nöbetim bitti? Beni iyi dinleyin o zaman. Size acil bir durum bildiriyorum. Burada belki bir cinayet işlenecek ve kimsenin aldırdığı yok. Yok efendim bunlar kanıt olmazmış? Yok neymiş? Ya numara yanlışsa? Siz merak etmeyin. Biz o bölgede polis sayısını artırıyoruz. Of ya, sıkıldım ya. Tabii. Biliyorlar yalnız olduğumu. O yüzden haça gelip beni öldürecekler. Ruhi de yok. Yoksa Ruhi mi beni öldürmek istiyor? Hey, aman Allah. Im. Açmıyorum. Evde yok. ...sinirlerimi daha fazla bozmasına izin vermeyeceğim... ...beni öldüremeyeceksiniz... ...bir şeyler bulmam lazım... ...bir şeyler bulmam lazım... ...buldum... ...madem polis sayısı arttı... ...bunlar tereddüt ederler... ...peki... ...ya kapıda bir ambulans olursa ne olur... Özel Derman Hastanesi mi? İyi geceler. Özel Derman Hastanesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız Santral'e bağlanmak için biri, acil servis için ikiyi, danışma ve özel izin. Allah'ım delirmek üzereyim. Her telefonda beklemek zorunda mıyım? <gülüyor> Tuşladım işte. Daha ne bekliyorsunuz? Açın artık şu telefonu. Açın lütfen. İyi geceler. Ben Hülya. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi geceler Hülya Hanım. Benim çok önemli bir sorunum var. Buyurun efendim. Kiminle görüşüyorum? Ben Fatma Gülen. Hastanenizin bakıcı hemşire hizmetinden yararlanıyorum. Dün kendisine birkaç günlük izin verdim. Ancak bu akşam acilen bir bakıcıya ihtiyacım var. Şu anki bakıcınız kim Fatma Hanım? Raziye Şahin. İyi hizmet alamadığınız için mi bakıcı talebinde bulunuyorsunuz? Hayır Hülya Hanım. Bakıcımdan çok memnunum. Fakat... Özel bir durum için ona birkaç günlük izin verdim. Ve bu gece kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu nedenle sizden sadece bu gecelik bir bakıcı istiyorum. Anlıyorum Fatma Hanım. Ee, bu gece boşta bir bakıcımız var mı? Kontrol edeyim. Bir saniye lütfen. Bu arada sorununuz tam olarak nedir Fatma Hanım? Çok gerginim. Aşırı sinirliyim ve kendimi korkunç bir baskı altında hissediyorum. Sakinleştirici aldınız mı? Doktorum çok zorda kalmadıkça almamamı önermişti. Siz aldınız mı peki? Hayır almadım. Çünkü sakinleştirici aldığım zaman hemen uykum geliyor. Bilgilerinize ulaştım Fatma Hanım. Uyumamam gerekiyor. Uyku halinde ölmek istemiyorum. Bakıcılarımız da bu aralar çok yoğun. Yani bakıcı yok mu? Kontrol ediyorum efendim. Malumunuz bu gece hafta sonu olduğu için boşta birini bulmak bir hayli güç. Biraz çabuk olur musunuz lütfen acelen var Elimden geleni yapıyorum efendim Ruhi de gelmedi Bu gece yalnız kalmamalıyım Bu gece yalnız kalmayacaksınız Fatma Hanım Şansınıza boşta bir bakıcımız var ah, Çok sevindim teşekkür ederim Hemen yolluyorum Fatma Hanım e, Sağ olun sağ olun Ambulansımız birazdan yola çıkar ve bakıcınız gelir e, Bu arada ücreti nasıl ödeyeceksiniz Nakit mi kredi kartı ...yine şükür apartmana gelebildim. Amma olaylı geceydi. Hey, neyse. Fatma beni görünce çok sevinecek herhalde. <gülüyor> ne de olsa bu gece 41. evlilik yıl dönemimiz. İki kat sonra evindeyim. Ha gayret ruhi. Bakın hanımefendi. Üzerimde hiç nakit para yok. Biliyorsunuz tekerlekli sandalyedeyim. Dışarı çıkamıyorum. Ee, öyleyse kredi kartı numaranızı rica edeyim. Ödemeyi yarın yapsam olmaz mı? Çok acil bir durum. Şimdi uğraştırmayın beni lütfen. Affedersiniz efendim. Ödeme olayı yetkim dışında. Hülya hanım, evime birileri girdi. Kapıyı açmaya çalışıyorlar. Sakin olun efendim. Ben hemen polise haber veriyorum. Allah'ım, öldürecekler beni. Sakin olun efendim. Polisi arıyorum. Alo? Alo? Öldürmek Alo. Alo! Alo? Fatma Hanım? Orada mısınız? Yardım Orada mısınız? Geldim işte. Hayır, hayır Fatma. Aa. Hayır hayır Fatma. Aa. Hayır, hayır tabi kopardın. Aa. Aa. Ne oldu ya? Ben ben ne bileyim sen olduğunu Rui? E kim olacak? Ee, olanları sen anlattım. Bunca olay üzerine nasıl bir tepki verebilirdim ki? Aman aman Fatma, hiç olmazsa evlilik yıl dönümümüzü unutmamanı beklerdim ya. Bilmiyorum, aşırı heyecanlandım. Ya ben ya ben, hecep telefonumuz harci bitti, üstüne araban bozuldu, bir de yağmurda yolda kaldın mı sana? Sırasıklam oldun mu? Elimde hediye paketleri, pastalar, taksi bekledim dakikalarca, saatlerce, bir hepsi dolu geçiyor ya. Sonra ne yaptın? Ne yapacağım? Bizim çiçekçiye gittim, sana çiçek yaptırmıştım. sipariş vermiştim daha önceden. Neyse, oradan aradım seni. Numara düşmüyor bir Sonra bir kere düştü. Sesini aldım ama ne dediğini anlayamıyorum ki Fatma. Kusura bakma ruhiçim, Sen de olmuşsun Hayır ben seni arayıp durumu bildirmeye çalışıyorum. Sen de beni katil sanıyorsun. Ya bir gariplik var bu işte diyorum eve yaklaşacağım ama çözemiyorum. Her yerde polisler arama yapıyorlar. İyice telaşlandım. Sonra da eve gelip seni öyle görünce yani. Olacak iş mi be Fatma? Haklısın canım ben de ne yapayım. Öyle bir mesaj geldi ki. Sonra arkasından gelen olaylar... Bir ara delireceğim sandım. Hadi hadi boşver artık bunları tamam Fatma. Bak yanındayım artık beraberiz. Ve kutlamamız gereken çok özel bir yıl yıldönümümüz var. E peki ya mesaj ne olacak? İnşallah kötü bir şey olmamıştır diyelim ya. Yani. inşallah Gerçi her tarafta polis bu kadar önlem almışken kötü bir şey olacağını da zannetmiyorum ha. ha doğru. Şu işe bak. Ben de evlilik yıl yıldönümümüzü unutup senden çerez isteyecektim. <gülüyor> Neyse, neyse hemen hepsi geçti. Kimseye de bir şey olmadığına göre. Keselim artık pastamızı. Ne dersin? İyice güzel yıl dönümlerine derin Fatma. <gülüyor> Salak adamlar. Ne var yanlış mesaj çekecek? Ne güzel keyiflenecektik işte. Ay, bir ara masal perileri de işin içine girecek diye aklım çıktı burada. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musunuz? Böyle mutlu sonla biten hikayeleri sevmiyorum. Bana kalsa şimdiye ortalık kan banyosuna, ruhlara falan... <gülüyor> aman, aman, canım sıkıldı ya. O yüzden bu gece ne ipucu ne de şarkı var. <gülüyor> bu arada ben de yazar diye geçinen Necmettin tetik ve zehirli ve tehlikeli bir görüşme yapayım. Belki aklı başına gelir de böyle sulu zırttak hikayeler yazmaz bir daha. <gülüyor> Neyse canım dinleyicilerim. Sevgili faniler. Haftaya cuma gecesi yine aynı saatte ben mikrofondaki hayalet burada sizleri bekliyor olacağım. Hem de aklınızı alacak bir hikayeyle. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım.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 Yanlış Mesaj Yazan Necmettin Tetik Yöneten Aziz Acar Oynayanlar Fatma Rüçan Çalışku Raziye Füsun Kokucu Ruhi Dündar Müftüoğlu Cem Selçuk Kıpçak Kemal Ali Rıza Kubilay Cemal Atilla Şendil Halil Bora Sivri Ayhan Orhan Hızlı Hülya Canan Sana Kural Talat Turhan Türkiye Efektör Ufuk Tangel Mikrofondaki hayalet